Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi'yi dinliyorsunuz şimdi programımızın başında bahsetmiştik. Bugünkü konuğumuz Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi'nin sırtlayıcılarından biri. Doktor Nevzat Doğan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza Nevzat Bey. Hoş bulduk. Evet sırtlayıcısı dedim ama e, hakikaten yanılmıyorum herhalde. Bir taraftan hem kolektif bir çaba e, Özgen Berkol'un ailesinin yürüttüğü bir kolektif çaba bu. Bilim Kurgu Kütüphanesi'nin yürümesi hem de 2007'den bu yana aslında çok değerli bir gelişmeyi konuşmak için ağırlıyoruz sizi şu anda. E, telefon hattımızda yeniden hoş geldiniz. Şimdi Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi açık dergi içinde biz sıkça bahsediyoruz aslında hem etkinliklerinizden hem okumalarınızdan bizim Hayata Hakikiye projemizi de sırtlananlardan biriydiniz. Yazarlarımızın e, hikayelerini okudunuz sizde ve yazarlarla okuyucuları bir araya getirdiniz ama hiç bilmeyen için bize birazcık anlatabilir misiniz kütüphanenizi nasıl kurulmuştu neler oluyor bugün de önemli bir gelişmesini konuşmak için devam edeceğiz yine ee, şimdi biz bilim kurgu kütüphanesini Berkol'un e, hobilerinden yola çıkarak e, diyeyim. Berkol e, bilim kurgu meraklısıydı ve e, fizikçi olmasının yanında 3 tane bilim kurgu kitabı da e, terkme edip Türkçe'ye kazandırmıştı ve iteki yayınlarından yayınlandı Hı -hı. Bunun üzerine biz alkollü kaybettikten sonra onun adına annesinin teklifiyle e, bir kütüphane kurduğumuzda bunun bilim kurgu kütüphanesi olmasını istedik. Hı -hı. Ben ilk başta bayağı tereddüt ettim yani bilim kurgu ne kadar kitap toparlayabiliriz ki biz de kütüphane oluşturalım diye evet. ama e, oldu bilim kurgu kitaplarını başka kitaplarla birleştirdik bilim kurgu meraklılarını başka kitaplarla tanıştırdık o kitaplar için gelenleri bilim kurguyla tanıştırdık. Ve 2013 yılından bu yana Bayağı yol aldık hı hı. Ama ilk kurulduğunda Bu kütüphane Kadıköy, Kadıköy Cafer Ağa Camii'nin yanında 80 metrekare bir yerdeydi evet. Ve biz burada bir de her hafta Perşembe günleri yine Berkol'un hobilerinden Ve kişiliğinden yola çıkarak Söyleşiler yapıyorduk Örneğin her ayın ilk perşembesi Bilimsel söyleşiler yaparken ikinci perşembesi edebiyat söyleşileri yaptık Üçüncü perşembesi Fotoğrafçılık, dağcılık, felsefe söyleşileri yaptık. Son perşembe bilim kurgu ve fantastik e, roman, e, hikaye ve filmler üzerine söyleşiler yaptık. Ve bugüne kadar bu söyleşileri de getirdik, taşıdık. Ve çok sayıda, çok saygıdeğer konuşmacılar e, ağırladık. E, bunun yanında bir kütüphanemiz o kadar küçük, o kadar küçüktü ki o söyleşi yaptığımız salona 25 tane sandalye koyabiliyorduk. Evet. 26. kişi sığmıyordu ee, ve e, çok dinleyicilerden, okuyuculardan takipçilerden tepkiler aldık yani biz üvey evlatlıyız <gülüyor> söyleşilere katılamıyoruz diye bunun üzerine biz de tuttuk bütün söyleşileri e, Banda kaydettik ve Youtube'a yükledik evet. yani Aynen. Adana'daki, Tatvan'daki Van'daki, Van'daki e, bir izleyici de bunlara ulaşabilsin diye bugüne kadar onu da başarıyla getirdik ama yine de sığmadık biz e, taştık yani kitaplarımız şu anda sanıyorum 10 bin'e yakın 9800 kişi kayıtlı kitabımız var. Dergiler hariç. Yeni bir yer arayışına girdik. Ali, hani, her musibet bir nasihat ederlerdir ve çok uyumadı galiba. Bir başımıza bir kaza geldi. Yukarıdan bir su patladı. Kütüphanede kitaplarımız ıslandı. Biz de yeni bir yer arayışına girdik ve sonunda Kadıköy'de. Cafera Mahallesi yani Moda'da, e, Safa Sokak 20 numarada böyle çok şirin, çok güzel bir köş bulduk. Evet değil mi? O köşkü Mart ayında aldık. Bugüne kadar işte iç cephesi, dış cephesi ama inanın bu hep hani başta siz dediniz ya kolektif diye e, Hı -hı. E, dostların katkılarıyla e, çok büyük e, emeklerle bugüne kadar getirdik. Yani şu anda hala çekik sesleri falan gelebilir. Elektrikçiler taraftan aydınlatmaları takıyor. Dışarıda bahçede yapılan bir takım işler var. Ee, yarın e, saat 17'de yapacağımız açılışa hazırlıyoruz. Yani şimdi e, kalla olan olarak 300 metrekare, e, bodrumla beraber 4 katlı bir köşkümüz var. E, bundan sonra konuklarımızı bu köşkte ağlayacağız. Evet ve yani aslında müjdeyi de vermiş oldunuz. En başta... Nasıl devam eder diyerek kurduğunuz bu bilim kurgu kütüphanesi şimdi büyüdü ve bambaşka bir yere taşınıyor. Evet yani kötü şeylerde iyi şeylere vesile olmuş bir taraftan. Büyümesi de gerekiyordu belki de siz de söylüyorsunuz. Çok kıymetli bir çaba bir taraftan. Hem de e, Türkiye'de hakikaten kütüphanelerin de e, bu kadar azlığına rağmen olanların kapanıyor olmasına rağmen filan. E, olabilecek en kıymetli çabalardan biri diye düşünüyorum ben. Neler olacak açılışta yeni yerle ilgili özel yeni başka planladığınız projeler var mı? Yoksa şimdilik plan programı sürpriz mi tutuyorsunuz? Nasıl olacak o planlama? Yani biz e, çok e, ağzı yani sıkı insanlar değiliz de var. Hemen pat diye söylüyoruz e, olsa <gülüyor> Şimdi burada o perşembe söyleşilerine e, Eylül ayından itibaren tekrar devam edeceğiz. <gülüyor> e, bir takım ee, okuma ve yazma atölyeleri olacak e, burada. Onun için de yerler ayarladık. Ee, Başka şimdi geçen sene hani siz bu hayat hakikati hikayeleri e, iki sezon devam etti. Hı hı. E ondan sonra işte Mayıs ayında son kısmı yaparken dostlar dedim burada artık e, ayrılıyoruz. Hı hı. hikaye okumalarımız bitti. E, ama e, bizim dostumuz beraber devam etsin. Sizler daha burada bekliyoruz. Derken e, hikaye yazanlardan biri dedi ki ya biz bir yerde de, e, kahvaltıda edebiyat diye bir söyleşiler yapılıyordu. Oraya katılıyorduk ama dedi yer yokluğundan dedi, bu proje bitti. Bunu siz üstlenir misiniz dedi. Hmm. Çok hoşuma gitti hemen üstüne atladım. Dedim ki tamam hemen yapmaya başlıyoruz. O zaman yani kütüphane açılır açılmaz dedim. Hemen bu etkinliğinde başlayacağız. O zaman Ağustos ayında e, biz Kahvaltıda, edebiyata e, her ayın bir pazar günü e, olarak düşünüyoruz şimdilik. Ona başlayacağız Eylül ayından itibaren de terkeme Söyleşileri, film gösterileri. Yani aslında Kadıköy'de bir şey yok, sinema e, tek yok yani İstanbul'da da yok. Hı -hı. Çok bilinir. Yani onu e, buraya taşımak istiyorum. ya yani burada onlar yapılsın. E, her zaman her yerde görlemeyen filmler. Ee, bir avuç insana da olsa burada gösterilsin istiyorum. Daha çok istediğim bir şey de var. Ee, sizin açık radyoda o hmm. kadar güzel programcılar var ki. Yani her e, dinlediğimde arabada olsam bile hemen bir kağıdın üzerine not alıyorum. Falancayı da çağırmalıyım ben buraya diye. Ve bütün programcıları davet edip bir kahvaltı yapsak burada. Ve de ondan sonra onlara desek ki ya gelin bu yaptığınız programları işte ayda bir defada e, bu Bilim kurgu kütüphanesinde yapın. Ya burası sadece bir kütüphane değil. Özgemberd yol doğan bir kurgu kütüphanesi ve etkinlikler merkezi olsun. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Bir taraftan da bu bizim programcılarımıza da çare olsun bence. Ee, söylemiş oldunuz sizde yayında. yayında. Evet, ee, belki evet. bizlerin de tekrar bir araya gelmesi için vesile olabilir. Yeni yerinizde en azından böyle bir şey görmeye vesile olabilir. Yarın olacak bu arada açılış. Ondan da bahsedelim. Dinleyicilerimizi de evet. davet edeceksiniz diye tahmin ediyoruz. Kaçta olacak? Ee, nasıl bulabilirler sizi? Şimdi, e, kütüphanemizin açılışını e, biz 29 Temmuz'a denk getirdik. Hmm. 29 Temmuz Berthoğlu'nun doğum günü. Yani ondan e, yola çıktık. O güne ısrarla yetiştirelim diye e, istedik. E, yarın saat e, 10:00'den itibaren 22'ye kadar Kadıköy Anadolu Lisesi'ni Yoğurtçu Parkına doğru geçer geçmez e, başına doğru giden bir Safa Sokak vardı. Hı hı. Bu Safa Sokak'ta 20 numara 2 apartmanına sıkışmış bir köşk. E, orada e, bütün açık radyo dinleyicilerini e, görmek isteriz. Onlarla tanışmak isteriz. Onlarla dayanışmak isteriz. Ekliflerine açı şu programı da yapsak, bu programı da yapsak derlerse elimizden geldiğince onları da yapmaya çalışırlar. Mesela hmm. ya da dün daha hastanede bir doktor arkadaşım abi dedi orada fotoğrafçılık kursu yapsak dedi. Hmm. Ve bunu fotoğrafçılık canliasıyla paylaştığımız zaman onlar da heyecanlıydılar. Yani her hafta değişikliği insan fotoğrafçılığın değişikliği konusunda Ders vererek bir yıl sürecek bir fotoğrafçılık kursu başlatmak. Mesela bu da dostlarla konuşurken oluşuveren programlardan birisi. Projelerden birisi. Yani bunun gibi sizlerin, dinleyicilerimizin e, tekniklerine biz açıyoruz. Yeter ki gücümüz yetsin. Burada Berkoğlu'nun ismini yaşatsın. Bu etkinlik merkezi ve kütüphane bilelebet bizden sonra da devam edecek. Evet bir ismi yaşatabilmek için galiba çok e, daha faydalı bir iş yapılır mıydı bilmiyorum. Ya da onlardan bir tanesi belki de bu yaptığınız. E, yeni projelere de açık olacak dediniz. Belki de bütün ortaklıklara da açık olacak. O yüzden de programın başında söylemiştik oldukça kolektif ve e, bütün enerjisiyle dolu dolu giden bir... E, ...hayat biçimi olarak sürüyor şu anda... ...Özgen Berkol Bilim Kurgu Kütüphanesi... Ee, ...yarın açılış var... ...tekrar edelim... ...moda da olacak... ...bulmak isteyenler için... ...Nevzat Doğan'la birlikteydik şimdi... ...Özgen Berkol Bilim Kurgu Kütüphanesi'ni konuştuk... ...çok teşekkür ederiz... ...katıldığınız için... ...ve bütün önerileriniz aynı zamanda... E, ...bütün yaptıklarınız için... ...eklemek istediğiniz bir şey olur mu Nevzat Bey sizin? Çok teşekkür ederim bir programımıza davet ettiğiniz için... Hepinizi bekliyoruz. Çok sağ olun. Size yarın için kolaylıklar. Şimdiden iyi şanslar. Evet, Çok sağ olun. Görüşürüz. Hoşçakalın.